Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdu senalar olsun. Bu diller hepsi hiç durmaksızın. Bu dillere geçin. Yaratılmış olan bütün bitkiler hiçbir tanesi durmaksızın Allahu Teala'yı kendi hali ve nispetiyle sürekli zikredenlerdir tesbih edenler, hiç durmaksızın onu övseler, onu yüceltseler dahi yine bütün var olmuş olanlar onu yüceltmiş olmaktan, hakkıyla övmüş olmaktan acizdirler. Onun insanlık için seçtiği, peygamberlerin sonuncusu olarak seçtiği ve bizi de ümmeti olmakla şereflendirdiği gözümüzün nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin sahabesine ve kıyamete kadar Rab'lerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere Allahu Teala salat ve selam etsin. <gülüyor> Allah nasip ederse kardeşler bugünkü konumuz Peygamber aleyhissalatu vesselamın sevgisi ve Resulullah aleyhissalatu vesselama sevginin alametleri çoğunda e, yazar olarak kendisine faydalanmış olduğumuz Fadıl İlahi Allah kendisine razı olsun inşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan sevginin nasıllığı ve alametleri hususunda bir takım meseleleri gündeme getireceğiz ve onları inşallah işleyeceğiz gerçekten Peygamber'i seviyor muyuz? gerçekten Peygamber'i özlüyor muyuz? gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile beraber buluşmuş olmanın özlemini çekiyor muyuz? Yani bazen kendi başımıza tek başımıza kaldığımızda şöyle tefekkür atmosferinde dolandığımızda, peygamber aleyhissalatu vesselam'ı düşündüğümüzde onun Allah'ın bize indirmiş olduğu en büyük emanet olduğunu fark edip bizi kötülüklerden iyiliklere karanlıklardan nura çıkaran bir kandil misali bizim önümüzü aydınlatan ayetin ifadesiyle münira, bizim önümüzü aydınlatan bir projektör misali Allah'ın bizim üzerimizdeki en büyük emaneti olan peygamber aleyhissalatu vesselam'ı bir özlem duyarak yani ona kavuşmuş olmaya insanın gerçekten içi yanıyor mu ya da bir insan hakikaten peygamberi sevmenin ne demek olduğu hakkında bir bilgi sahibi mi ya da bu kuru Kuru kuruya yani ben tabii ki Allah'ı seviyorum ya da ben tabii ki peygamberi seviyorum gibi sadece dile dolanacak olan bir husus mu? Bir parça onların üzerinde duracağız ve 4, 5 başlık, 4 başlık üzerinde <gülüyor> meseleyi kilitlemeye gayret edeceğiz kardeşler. Bundan sonra bunun ilk birincisi işleyeceğimiz hususlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin hükmünü ortaya koyacağız. Yani peygambere sevmiş olmanın İslam'daki hükmü. Allah nasip ederse birinci başlık olarak bunu irdelemeye gayret edeceğiz. İkincisi dünya ve ahirette bu sevginin semereleri nelerdir? Yani bir insan ben meyveyi seviyorum deyip ağacı bahçesine diker de ağacını sulamazsa, ağacını gerekirse aşılamazsa ya da <gülüyor> ağacın sağında sonunda büyümüş ve yeşermiş olmasını engelleyecek dikenlerden onu arındırmazsa bu insanın o ağacın meyvesinden yemiş olması tabii ki hiçbir şekilde Mevzu bahis edilemez Peki peygamberi sevmenin semeresi nedir Yani peygamberi sevmiş olmanın belirtisi Ya da bir insanda Zuhura getirmiş olması Gereken durum nelerdir İkinci başlık olarak inşallah Bunu işlemeye gayret edeceğiz Üçüncüsü onu sevmenin Alametleri nelerdir Yani bir kimsenin peygamberi sevdiğinin Alameti nedir onu işleyeceğiz Dördüncüsü Ashab-ı kiramın, Allahümmer'in hepsinden razı olsun Ashab-ı kiramın hayatında Peygamber'e olan sevgi nasıl tezahür ediyordu? Yani peygamberin sahabesi Peygamber'i nasıl sevmiştiler? İnşallah bu başlıkları teker teker Hızlı bir şekilde işlemeye gayret edeceğiz Evvela birincisi kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Sevmiş olmanın hükmü onu yaratılmışlardan daha çok sevmiş olmanın gerektiği bildiğiniz gibi Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde olan bir emridir. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisi Allah'a olan sevgiden sonra gelir. Ve bu imandandır. Yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a karşı sevgide eksik olduğunu iddia eden ya da e, yani onun söylediklerini yapıyorum ama e, hakkıyla da sevemiyorum ya da onun yapmış olduğu söylemiş olduğu bazı şeylerde içim biraz buruksuyor gibi bir takım düşüncelerle peygambere olan sevgisinde bir insan zafiyet ifade edecek olursa bu insanın imanından hiçbir şekilde şüphe edilmez. Yani imansız olduğunda hiçbir şekilde şüphe edilmez. Çünkü peygamberi sevmek imandandır. Bugün la ilahe illallah deyip biz de Müslümanız deyip ya tabii ki bizim babalarımız dedelerimiz de sarıklı cübbeliydi nenelerimiz teyzelerimiz de işte başörtülüydü falan diyerek ama kalkıp Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ve onun şahsına ve onun getirmiş olduklarına karşı içinde burukluk hissedenlerin iman etmiş olması söz konusu olamaz. Çünkü peygamberi sevmiş olmak imandandır. O peygamber ki Allah azze ve celle Hucurat suresinde onun yanında onun yanında sesi yükseltmiş olmayı bile ameli batıl olan bir şey olarak ifade etmiştir. Ya eyyuhellezine amenu la terfa'u aswatekum fawka nabi Ey iman edenler sakın ola sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. En tahbata a'malukum ve la tejheru lehu bil kavlike cehri ba'dukum li ba'd. Birbirinizin sesinin üzerine birbirinizin diğerinizin sesini çıkarttığı gibi peygamberin sesinin üzerine sesini çıkartmayın. En tahbata a'malukum amellerinizin hepsi boşa gider de ve entüm la fakat siz bilmezsiniz. Yani bu Özellikle Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanında sesi yükseltmiş olmanın Allah göstermesin kişiyi küfre dahi sokabilecek tehlikede <gülüyor> ameli ortadan kaldıran bir husus olduğunu ifade eder. O yüzden İbn Teymiyye ameli ancak şirk e, ortadan kaldırdığı için burada şirk ve küfür söz konusudur diye bir görüş beyan etmiş ve alimlerden onu aktarmıştır. Ve böyle yapmamış olmayı hatta Allahu Teala imandan saymış. İnnellezine yughuddunu aswatehum 'inda Rasulillah Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini kısanlar, peygambere karşı edepleriyle seslerini alçaltan, alçaltanlar var ya اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى İşte Allah onların kalplerini ne yapmıştır? Takva ile imtihan etmiştir. لَهُمْ ve Ecrun azim. Onlar için mağfiret ve büyük bir ecir, büyük bir mükafat vardır diyordu. İşte peygambere olan sevgi bu anlamda imandandır. İmam Bukhari'nin Abdullah bin Hişam'dan Aktarmış olduğu şöyle bir rivayet var. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikteydik diyor Abdullah bin Hişem. O sırada Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın elini tutmuştur Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ömer ona ey Allah'ın Resulü şüphesiz ben seni kendi öz canım dışında her şeyden daha çok seviyorum dedi. Yani Hz. Ebu Ömer ya Resulullah ben canımın nefsimin dışında her şeyden seni daha çok seviyorum dedi. Bunu söylerken Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı kendi canının önünde tutmasına ve canının önünde bilmesine rağmen yani kibir gibi algılanır diye böyle bir ifadede bulunmuştu. Bununca Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'e dedi ki nefsimi elinde tutan. Canımı elinde tutana Allah'a yemin olsun ki ey Ömer Kendi öz nefsinden dahi Beni çok sevmedikçe olmaz Buyurdu Bukhari'nin rivayeti bakın Resulullah ne diyor Ömer'e Beni kendi nefsinden de Çok sevmedikçe olmaz ya Ömer Bunun üzerine Hazreti Ömer diyor ki Allah'a yeminler olsun ki ya Resulallah Seni öz canımdan dahi Çok seviyorum Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Şimdi oldu ey Ömer İşte şimdi oldu yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Peygamberi olan e, sevginin insanın kendi nefsinden daha üstün olması gerektiğini ne yapıyor? İfade ediyor. İşte burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'in canından da çok seviyorum ya Resulullah dedikten sonra şimdi oldu ya Ömer. Şimdi tamam oldu. Derken imanın kemale ermiş olduğu noktayı ne yapıyor? Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ifade ediyor ki aynı şekilde Umdetul Gali'de İmam aynı ki Bukhari'nin şerhi aynı şekilde İmam Ayni'nin de Bukhari'nin şerhi vardır. Bunu özellikle bu şekilde ifade ediyor. Yine kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı baba ve evlattan daha çok sevmiş olmak. Ya yani Bir insanın peygamber olan sevgisinin babasının ve evladının sevgisinden öne geçmiş olması. Bakın İmam Bukhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu. Ve lezgi nefsiyi biyedik. Canımı elinde tutan Allah'a Yeminler olsun ki La yu'minu ehadukum Sizden bir kimse iman etmiş olamaz Ne zamana kadar Hatta ekune ehabbe ileyhi Min validihi ve veledihi Ben ona babasından Ve çocuğundan daha sevimli olmadığı Müddetçe iman etmiş Olamaz ki Bukhari bunu Ordu'nun hadis olarak ne yapıyor Rivayet ediyor kardeşler burada peygamber aleyhissalatu vesselam iman etmiş olmak için bir insanın peygamberi babasından ve çocuğundan daha çok sevmiş olması gerektiğini ne yapıyor açıkça ifade ediyor Hafız İbni Hacer el askalani Allah ona rahmet eylesin bu e, soruya yani buradaki baba kelimesi anlamından ifade ederken diyor ki eğer diyor valid kelimesi ki veled kelimesi doğurmak anlamından türer bu anlamda valid, baba için kullanılır, valide anne için kullanılır. Ve Hafız İbni Hacer diyor ki, Valid kelimesi doğuran lafzı ile çocuğu olan kastedilirse elbette ki geneldir ve aynı şekilde anneyi de içerisine alır. Yani anne ve babasından dahil. Çünkü böyle de kelimesi doğmak anlamından türediği için hem annesi hem de babasını ne yapar? Bunun İçerisine alır Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Demek istediği ve beni değerli Bütün varlıklarından daha çok sevmedikçe Çünkü bir insanı hayatta Sevebileceği ilk şeylerden bir tanesi Annesi ve babasıdır Onlardan dahi çocuğudur Onlardan dahi Peygamberi çok sevecek Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın insan eşinden, balından ve Bütün insanlardan daha çok sevmiş olmanın Gereğini hissetmiş olacak Bakın İmam Müslim'in rivayetinde Enes radiyallahu anhtan şöyle geliyor Ki İmam Müslim bunu 69 numaralı hadisinde Aynı şekilde Hafız Ebu Ya'la Müsnedinde de rivayet etmiş bulunmaktadır 3895 numaralı hadisi olarak Resul, e, Enes radiyallahu anh şöyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kul beni eşinden, malından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz ve burada yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam kendisini sevmiş olmanın imanın olması olmaz şartı olduğunu ne yapmakta ifade etmektedir. Çünkü Allahu Teala belki ileride yine okuyacağız onu. Ali İmran suresinde ne buyuruyor? "Kul" de ki ey peygamberim onlara "İn kuntum tuhibbuna Allah fettabi'unu Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Peki Allah'ın sevgisi Peygamber'e ittiba etmiş olmaya bağlanmış ise bir insan sevmediği bir kimseye tabi olabilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla Peygamber'e tabi olabilmek, Peygamber'i içselleştirebilmek, Peygamber'i özünde hissetmiş olabilmek ve onu gereğiyle örnek almış olabilmek için insan ne yapmış olmalı? Peygamber'i sevmiş olmalı. Dolayısıyla tabi olması gerektiği kişi, Sevmiş olduğu kişi olmadıkça zaten tabi olamaz. Dolayısıyla peygamberi olan sevgi imanın olmazsa olmazıdır. O yüzden Resulullah Aleyhissalatu Vesselam İmam Müslümanın bu rivayetinde insanın eşinden malından ve bütün insanlardan daha çok Allah'ın Rasulunu sevmiş olmasının imandan olduğunu ifade ediyor. Ve yine Allah Azze Ve Celle yaratılmış olan herhangi bir şeyi peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan daha çok sevenlere ne yapıyor? Tehditte bulunuyor. Habe suresi 24. ayette ne diyor Rabbimiz? Kul deki ey peygamberim onlara imkane aba ukum eğer babalarınız ve ebna ukum eğer oğullarınız ve ikvanukum kardeşleriniz eşleriniz ve ezvacukum ve ashiratukum aşiretiniz soyunuz sopunuz ve envalu niqtaraftumuha kazanmış olduğunuz mallar ve ticaretin ne kesede kaybolmuş olmasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakine terdav ne ha içinize girdiğiniz zaman size huzur veren evleriniz, meskenleriniz, villalarınız ehab be eğer ki size minallahi Allah'tan ve resulih resulünden ve cihatin fi ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise yani eğer babalarınızı oğullarınızı kardeşlerinizi eşlerinizi, aşiretinizi ırkınızı soyunuzu sopunuzu mallarınızı kaybolmasından korktuğunuz ticaretinizi ve evlerinizi meskenlerinizi Allah'tan ve resulünden ve cihattan daha çok seviyorsanız Feterabbasu hatta yeti Allah bi Allah'ın emri gelinceye kadar. Allah'ın azab emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğuna ne yapmaz? İnne Allah la fasikin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete iletmez. Burada minallahi ve rasulih Allah ve resulünden daha sevimli olmadıkça. Demek ki Resulullah insana bütün bunlardan ne yapmalı? Daha sevimli olmalı. İmanın olmazsa olmaz şartıdır demiştik. İşte bu ayet bunu açıkça ifade ediyor. O yüzden Hafız İbni, Keser, İbni Kesir ayeti tefsir ederken şunları söylüyor kardeşler. Yani bu şeyleri yukarıda ayette ifade etmiş olduğumuz bu şeyleri Allah'tan, Resulü'nden ve onun yolundaki cihattan daha çok seviyorsanız onun başınıza getireceği cezayı ve ibretli intikamı bekleye durun demektir diyor. İbni Kesir tefsirinde bu ayetin yorumunu yaparken. Yine Mücahit ve Hasan el Basri Allah'ın rahmeti onların üzerlerine olsun Allah'ın emri gelinceye kadar Allahu Teala'nın ayetindeki Allah'ın emri gelinceye kadar buyruğunu dünyada ya da ahirette onun cezasını bekleye durun diye açıklamışlardır. Ki bunu da yine Kurtubi tefsirinde bize aktarıyor. Yine büyük ilim alimler alimlerden Zemahşeri bu ayetin tefsirinde diyor ki bu ayeti kerimi oldukça ağır hüküm iktiva etmektedir. Bu ayeti kerime oldukça ağır hüküm ihtiva etmektedir Ondan daha ağır hüküm ihtiva eden bir ayet göremezsiniz demektedir Çünkü bu imanın ne demek olduğunu açıkça gösteriyor İmanın ne demek olduğunu açıkça gösteriyor Bütün bunlardan peygamber daha sevimli olacak İmam Kurtubi diyor ki Ayeti kerimedeki Allah'ı ve Resulü sevmenin vacipliliğine farzlılığına delil vardır Bu hususta hiçbir görüş ayrılığı yoktur Ayrıca bu sevgi sevilen her şeyden daha önce gelmelidir. Ki Kurtubi tefsirinde bu ayetin tefsirinde yine bunu söylüyor ve El Cezairi de yine Eyserut tefsirinde bunu bu şekilde aktarıyor. Evet burada özellikle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı sevmiş olmanın imanın bir şartı olduğunu ne yaptık? Açıkça gördük. Her kim peygambere karşı sevgide bir aksaklık, peygambere karşı tabi olmakta bir iç burukluğu duyacak olursa onun imanı elden gitmiştir. O yüzden Allahu Teala Nisa suresinde ne diyecekti? Fe la wa Senin Rabbine yeminler olsun ki Allahu Teala kendi nefsizül celaline yemin ederek diyecek. Senin Rabbine yemin olsun ki la yu'minun. Onlar iman etmiş olamazlar. Ne zamana kadar? Hatta yuhakimuke fima chezara بينهم. Sen onların arasında hükmedinceye kadar. Dolayısıyla peygamberin hükmetmiş olması demek peygamberin Allah'tan getirdiğini ortaya koyması demektir. Dolayısıyla insanın onu kabullenmiş olması peygamber olan sevgisinden bağımsız olamaz. İşte burada peygamber aleyhissalatu ve ikinci başlık olarak bu birincisi peygamber aleyhissalatu ve sevgisinin hükmüydü kardeşler. Yani peygambere olan sevginin hükmünü burada açıkladık. İmanın olması olmaz şartı olduğunu yaptık ifade ettik. İkinci olarak Resulullah'ı sevmenin semereleri diyoruz. Resulullah aleyhissalatu ve sevmiş olmanın semereleri Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bizim sevgimize ihtiyaç olmadığını herhalde söylemeye gerek yok. Ama bizim onu sevmemiz onun makamını da yükseltmiyor. Bilakis ona sevdikçe, onu sevdikçe bizim Allah'a olan neyimiz, kulluğumuz artacaktır. Çünkü Allahu Teala bize onu zaten sevdirecektir. Bize onu zaten sevdirecektir. Bu sebepten dolayı peygamberimizin sevgimize ihtiyacı yok. Onun makamını ya da şerefini bizim onu sevmemiz hiçbir şekilde yüceltmez bilakis biz faydalanırız. Aynen secdeye kapandığımız gibi biz Allah'ın karşısında secdeye kapandığımız müddetçe biz Allah'ı yücelttiğimiz müddetçe kulun Rabbine en yakın olmuş olduğu secdeyi uzattığımız müddetçe Allah'ın dışındaki bütün boyunduruklardan ne yapacağız? Kurtulacağız demektir. Çünkü insan Allah'a yaklaştıkça Allah'ın dışındaki bir umum zincirlerden kurtulur. O yüzden Allah'ı tanımayanlar, Allah hakkıyla bilmeyenler Gelip geçici dünyalık hususların pençesi altına girerek kişiliklerini dahi kaybedecek kadar perme ve perişan düşerler. Ama Allah'a yakınlaşan, Allah'ı tanıyan kişi en zengin olarak Allah'ı bilmiş, en güçlü olarak Allah'ı bilmiş, en noksansız olarak Allah'ı bilmiş, en korkulması gereken olarak Allah'ı bilmiş, en çok sevilmesi gereken Allah'ı bilmiş. Bütün bu hususlarda başka kim ona... Pranga vurabilir ki mümkün değil O yüzden iman en büyük emniyettir Diyoruz o yüzden iman insanı dünyadaki her türlü çıkar, e, Olumsuzluklardan Kurtaran en büyük Emniyet sebepudur diyoruz İşte peygamberi Sevmiş olmalı semereleri Evet peygamberi sevmek Öyle kuru kuruya değil Ben peygambere canım feda olsun Peygamberi canım feda olsun Diyorsun ama adamı sana Sonrası geliyor en son peygamberi nerede bıraktın? Allahu Teala sana peygamberime tabi ol demiyor mu? Sen en son peygamberi nerede bıraktın? Bir düşünsene. Kimisi tabi Cuma namazı öncesinde bırakmış. Kimisi bayramdan bayrama peygamberin peşine takılıyor. Kimisi namazdan namaza takılıyor. Hayır. Bir mümin peygamberini örnek almış olmalı. peygamberini olan sevginin semeresi işte budur sevmek bunu gerektirir çünkü innel muhibbe limen yuhibbe muti'u çünkü seven sevdiğine itaatkardır seven sevdiğine itaatkardır İşte bu anlamda Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 31. ayetinde ne diyor Kul, de ki, ey peygamberim onlara in kuntum tuhibbun Allah Allah'ı seviyor musunuz Allah'ı sevdiğinizi iddia mı ediyorsunuz biz Allah'ın aşkıyla yanıyoruz mu diyorsunuz Fettebiuni bakın Allah sizi sevsin istiyorsanız bunun bir şartı var. Öyle Allahu Teala kuru kuruya kendisine ben Allah'ı seviyorum diye yönelerini sevmez. Allahu Teala'nın sevgisi bir insanın belki varoluşunda ulaşabileceği en büyük zirvedir. En büyük zirve Muaz bin Cebel Muaz bin Cebel'e Resulullah Aleyhisselatü vesselam ey Muaz inni yuhibbuk. Ben seni seviyorum demişti. Ben seni seviyorum ey Muaz. Oradaki sahabenin nasıl canı yanmasın? Nasıl canı yanmasın? Peygamberin benim seni seviyorum dediği bir insan, içten kendisine sevgi duyduğu bir insanın Allahu Teala tarafından tar edilmiş olması mümkün mü? Çünkü peygamber Allah'ın sevmediğini sever mi? O yüzden nasıl kıskanıyordular? O yüzden Resulullah Vesselam hayber günü yarın bu sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki onu Allah ve Resulü severdi dediği zaman o da Allah ve Resulü sever dediği zaman Hazreti Ömer ne diyecekti? Vallahi diyecekti hayatımda hiçbir zaman önde olmak istemedim hiçbir zaman göze batmak istemedim hiçbir zaman en öne çıkmak istemedim o gün hariç diyor neden çünkü peygamberden mühür ver mühür var yarın bu sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever o da Allah ve Resulü'nü sever o yüzden ertesi gün Huneyn Savaşı'nda e, Huneyn demişim Hayber gazvesinde ertesi gün sabah vakti sahabe kalkmış aya, peygamberin etrafında dört dönüyorlar peygamber acaba bana verir mi diye sahabe dört dönüyor peygamberin gözüne batıyor bu sevgiydi işte onları gerçekten e, kavuran çünkü Allah'ı sevmiş olmak demek, hakikaten o sevgiyle çırpınmış olmak demekti. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam bildiğiniz gibi onu damadı Hazreti Ali radıyallahu anh'a vermişti. Ve onun da hakkını bildirmişti. Onun da e, sınırını ona söylemiş ve demişti ki, bunun hakkı şu şu şu şu şu emr-i bil maruf nehi anil münker yapmandır. Ve bil ki ey Ali, bir insanın senin vesilenle imana gelmiş olması, Göklerin, yerlerin ve bu ikisi arasındakilerin senin olmasının daha hayırlıdır demişti. İşte Allah'ı seni guru guruya seviyorum demiş olmak bir şey ifade etmiyor. Belki Allah'ı seviyorum demek ya da ben Allah'tan korkuyorum demek. Ayda yılda bir insanın gözyaşı akıtmış olması demek değil. Allah'ı seviyorum demiş olmak ona tabi olmak, Allah'ın emrine itaat etmek demektir. Peygamberi sevmek demek ona uymak demektir. Çünkü Allah o teala kendi sevgisinin şartını bir şarta bağlıyor. Bu şu adeta şuna benziyor. Falanca kişi diyor ki kardeş ben seni çok seviyorum. Bana diyor ki bak benim sevgimi kazanmak istiyorsan falanca kişiyi de seveceksin. Onu sevmezsen ben sevmem seni. Aynen bunun gibi. Bakın ne diyor Allahu Teala kul de ki ey peygamberim onlara in eğer Allah'ı seviyorsanız fetbiuni bana tabi olun. Yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin. Ve yaghfir lekum. Sizin mağfiret etsin. Çünkü Allah bağışlayandır, Bu Burada açıkça Allahu Teala'nın Resulüne tabi olmanın Allah'ın sevgisinin şartı olduğunu görüyoruz. Peygamberin sünnetine uymayanları Allah sevmeyecek. Peygamberin sünnetine uymayanları Allah sevmeyecek. Bunu açıkça Allahu Teala beyan ediyor. O yüzden ya Allah falancayı sevmiş olamaz mı? peygamberin sünnetine tabi olmayan peygamberin yolundan gitmeyen peygamberin Allah'ın Allah'tan getirmiş olduğu bir şeyi Allah'tan getirmiş olduğu bir şeyi anında uygulamaya geçmeyenin peygambere olan sevgisinde ne vardır? eksiklik vardır ve o insanı Allah o hususta sevmez evet kardeşler devam ediyoruz peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmiş olmak ...imanın tadını elde etmiş olmanın sebeplerindendir. Yine hatırlıyorsunuz... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste... ...Enes radıyallahu Anh'tan aktarıldığı şekle... ...ne demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Şu üç haslet... ...şu üç haslet... ...kimde varsa o kişi imanın tadını almıştır. O kişi imanı olgunlaşmıştır. Adeta kızarmış, olgunlaşmış bir elma gibi... Olgunlaşmış bir meyve gibidir. İmanı olgunlaşmıştır. Ham değildir. Çürük de değildir. Şu üç haslet kim de varsa. Neydi bunlar? Ne diyordu Resulullah? Kim ki Allah'ı ve Resul'ünü o ikisi dışındakilerin her şeyinden daha, ikisi dışındakilerden daha çok severse. Yani kim Allah ve Resul'ünü diğer şeylerden daha çok severse o imanın tadını almıştır. Kim Sevdiğini Allah için severse Ebu Davud'un başka bir rivayetinde aktardığı Eklediği şekilde Buğz ettiğine de Allah için buğz ederse imanın tadını almıştır Ve kim Allah kendisine imanı nasip ettikten sonra Tekrar küfre geri dönmekten Ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmuş olmaktır Allah-u Teala bize bu şekilde imanın tadını nasip etsin Ama burada açık olarak neyi görüyoruz Allah ve Resulü sevmiş olmanın imanın tadını almış olmak olduğunu açıkça görüyoruz. İmanın tadını açıkça al, almış olmanın şartı olarak açıkça görüyoruz. O yüzden ilim adamları Allah onlara rahmet eylesin bu hadisi açıklarken ne diyorlar hadisi şerhinde? İmanın tadını almış olmaktan kasıt itaatlerden lezzet almak. Yani Allah'a kulluk ettikçe içi huzur bulmak. Müslümanlarla beraber oldukça içi huzur olmaz huzur dolması, Allah'a kulluk ettikçe içini rahatlığın ve huzurun büyümüş olması, adeta onu hissetmiş olması ve din uğrunda zorluklara katlanmış olmak, yani Allah'ın dinini yaşarken karşısına çıkacak anası, babası, akrabası ya da bir umum en küçüğünden tutut en büyük tavuta varıncaya kadar karşısına çıkacak olan engelleri tanımamış olması ve dünyanın geçici menfaatlerine tercih geçici menfaatlerine tercih etmemesi bunlar imanın olgunlaşmış olmasının kimisi de imanın sabit olmasının zaten şartları İşte bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kim bu şekilde severse kim peygamberi yukarıda bahsetmiş olduğumuz şekilde de severse kardeşler işte peygamber onunla beraber olur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisini seven kimse için ne diyordu bir gün sahabeden bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi Ağlıyor Ağlıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Dedi ki ya Resulallah sorma Ben dedi Seni o kadar çok seviyorum ki Evde olduğum zaman dedi Evde olduğum zaman Hemen sen aklıma gelince seni özlüyorum. Seni özleyince hemen mescide geliyorum. Seni arıyorum, buluyorum, sana bakıyorum, sana doyuyorum ya Resulallah. Ama dedi, bugün evde otururken şöyle bir şey düşündüm. Sen cennete gideceksin. İnşallah biz de cennete gelirsek senin makamın cennette yüksek olacak. Senin makamın cennette yüksek olacak ve ben orada istediğim zaman seni istediğin gibi göremeyeceğim. Vallahi aklıma geldi de ondan ağladım Ya Rasulallah. Ama ne sevmişler Ama ne sevmişler Buradayken diyor Medine'deyken Seni özlenince hemen gelip sana bakıyorum Seni görüyorum sevgimi gideriyorum Hasretimi gideriyorum da Yarın cennetteyken Ya Rasulallah, Sana istediğim zaman gelemeyeceğim Resulallah Aleyhissalatu Vesselam ne buyurdu El mer'u ma'a men ehabba Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi ve o sahabenin gönlü huzurla doldu. Üzülme dedi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte kim yukarıda bahsetmiş olduğumuz şekillerde peygamberi severse, kim tabi olarak peygamberi severse, Peygamber aleyhissalatu vesselam onu sevecektir. O yüzden Resulullah aleyhissalatu vesselam kendisi için dua eden kimselere, her kim ki ezandan sonra, Allahümme rabbehezih davetittamme, ey şu tam olan davetin, yani baştan aşağı mükemmel kılınmış İslami davetin Rabbi olan Allah'ım. Âti Allah <Danı> Muhammed. Muhammed'e ver. Neyi? El vesile, vel fadile ve daracatel rafi'a vesileyi ver. Vesile ise cennette tek bir kimseye nasip olacak ve peygamberlerden de olsa bir kimsenin sadece ulaşabileceği bir makamdır. O yüzden Resulullah Aleyhissalatu Vesselam her kim ezandan sonra benim için bunu dilerse şefaatim ona hak olur diyecekti. Çünkü peygamberi seven onun için bunu ister. O yüzden Resulullah da kim beni sever de bana görelirse ben onu bırakmam dercesine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun sevgisinin karşılıksız kalmayacağını ifade ediyor. O yüzden Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı seven bir kimse ahirette onunla beraber olacaktır. Yukarıdaki dediğimiz şekilde de sevecek olursa. İmam Müslimin rivayetine göre Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek dedi ki metesse'a ya Resulallah Kıyamet ne zaman ey Allah'ın Resulü Kıyamet ne zaman Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Ona dedi ki Sen kıyamete ne hazırladın ki Yani kıyameti neden soruyorsun Ne hazırladın kıyamete O adam dedi ki İnni uhibbullahi ve rasulah Hubbullahi ve rasulih Ben Allah'ın ve Resulünün Sevgisini hazırladım ya Resulallah Dedi ben Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum. Ama onlar sevmiş olmanın ne demek olduğunu biliyordular. Sevmiş olmanın ittiba demek olduğunu biliyordular. Sevmiş olmanın onun için çırpınmak ve onun emrine itaat etmek demek olduğunu biliyordular. O yüzden dedi ki ben Allah'ın ve Resulü'nün sevgisini hazırladım. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki şüphesiz ki sen sevdiklerinle beraber olacaksın. Kimi seviyorsan onunla berabersin. Kalbin şarkıcılarla mı atıyor? Hiç korkma. Allah ayırmaz seni. Kalbin batırlarla mı atıyor? Hiç korkma. Allah ayırmaz seni. El, e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurmadı mı? <gülüyor> Her kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır. Sen onlar gibi mi olmak istiyorsun? Bugün televizyonda basın ya da, ya da sağında solunda Allayıp gülleyip oflayıp poflayıp da insanların Allah'a kulluklarını engelleyebilmek için Fitne ve fucur adına Fesat adına insanlara empoze ettikleri şeylere özenenler, Onların isimlerini ağızlarına dolayanlar Futbolcularını ya da bilmem nelerini Şarkıcılarını dillerinden düşünmeyenler Evet Hiç korkmayın Allah sizi onlardan ayırmaz Çünkü kişi kimi seviyorsa O onunla beraberdir Ve onunla beraber haşrolunacaktır Yahudide bir imamihim. Biz o gün her insanları önderleriyle beraber çağırırız. Önderiniz tabi olduğunuz kişidir. Önderiniz yolundan gittiğiniz kişidir. Önderiniz benim sediklerinizdir. Bakın dikkat edin, benim sediklerinizdir. Allah Allah Azze ve Celle Medine'deki Yahudiler ne diye hitap ediyordu kardeşler? Medine'deki Yahudiler bir peygamber öldürmüş müydüler? Hayır. Peygamberi öldüren Yahudiler Hz. İsa'dan önceki Yahudilerdi. Ama Allahu Teala Medine'deki Yahudilere ne diyordu? Siz peygamberleri öldürenler. Lim felime kateltum ekum. Neden peygamberlerini öldürdünüz? Neden peygamberlerinizi öldürdünüz? Halbuki onlar peygamber öldürmemişti. Neden Allah onları peygamberleri öldürenler olarak Değerlendiriyordu çünkü onlar peygamberleri öldürenlerin yolundaydılar peygamberleri öldürenlerin yolunda devam etmekteydiler o yüzden bugün hangi cemaatteyseniz hangi topluluktaysanız hangi öndere tabiyseniz onun Allah'a olan özellikle Allah göstermesinin şirk koştu hususlarda dahi secdede dahi olsanız şirke düşersiniz çünkü kişi tabi olduğu yol üzerinedir. Ve o yüzden Allah-u Teala o Yahudileri peygamberi öldürenler olarak telakki etti. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine Allah ve Resulü'nün sevgisini ben hazırladım diyen sahabeye sen sevdiklerinle beraber olacaksın diye buyurdu. Sen sevdiklerinle beraber olacaksın. Enes radiyallahu dedi ki ben iman ettikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şüphesiz ki sen sevdiklerinle beraber olacaksın sözünden dolayı sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmedik. Görüyor musunuz sevgiyi? Görüyor musunuz sevgiyi? Peygamber'e uyduğu zaman malı kaçacak. Peygamber'e uyduğu zaman ticareti bozulacak. Peygamber'e uyduğu zaman huzuru kaçacak. Peygamber'e uyduğu zaman eşi dostu kınayacak. Peygamber'e uyduğu zaman toplumu reddedecek. Peygamber'e uyduğu zaman bir takım mükrahlar tarafından engellenecek ya da ızdıraplar çekecekler. Siz peygamberinizi vallahi sevmiyorsunuz. Siz peygamberinizi sevseydiniz... Hiç onun sevgisi ve ona itaatle Başka bir şey kıyaslar mıydınız Hiç mümkün müydü bu O yüzden ne diyor Bakın Enes Allah Resulü bunu söyleyince Yani şüphesiz sen Sevdiğinle beraber olacaksın deyince Biz diyor vallahi o kadar çok sevindik Ki buna sevindiğimiz kadar Başka hiçbir şeye sevinmedik diyor Çünkü gerçekten sevmiştiler Ama nasıl sevmiştiler bir kadın ki, bir kardeşi ölmüştü. Kardeşi ölmüştü Mekke'de. Ağıt yakardı. Şiirimsi düşer döşerdi. Kardeşi ölmüş, aylar geçmiş, yıllar geçmiş, hiçbir gün dahi ona ağıt yapmadan bırakmıyor. Onun için gözyaşı dökmeden bırakmıyor. Bırak kendini öldüreceksin dedikleri halde durmuyor. Bu kadın Müslüman olduktan sonra Allah'ın yolunda dört tane şehit verdi. Bir savaşta kocası, bir aynı savaşta Babası aynı savaşta iki tane evladı. Duydular ki Uhud savaşında kafirler, müşrikler Müslümanlara galebe çalmış. Akın akın oraya gidiyorlar. Bu kadın da koşuyor. Diyorlar ki kocam vefat etti. Resulullah nasıl diyor. Resulullah'tan haber verin. Diyorlar ki oğlum vefat etti oğulların. Şehit oldular. Resulullah'tan bana haber verin çekilin diyor. Ama nasıl sevmişler ki? Öyle bir sevmişler ki kocasının peygamberi olan sevgisinde eksiklik olsa hanımı onu dürtüklüyor. Aksi olsa kocası onu uyarıyor. O kadar çok sevmişler ki kendilerini feda etmişler. O kadar çok sevmişler ki onların temizliğiyle o kadar kanaat getirmişler ki bildiğiniz gibi Hz. Aişe radıyallahu anhaya ifkte iftira atan o onlar. Ve o iftirayı başlatan melunların o tuzağına düşen bazı sahabeler. Üç tane sahabe. Onlara biliyorsun hak cezası vuruldu. O sahabeden bir tanesi, o ashabdan bir tanesi gelip de hanımına dedi ki sen ne diyorsun bu olay hakkında? Aişe'nin hakkında ne diyorsun? Hanımı dedi ki, hanımı kendisine sordu. Hanımı kocasına sordu. Sen ne diyorsun bu hususta dedi. Kocası hanımına dedi ki sen böyle bir şey yapar mısın? Kadın tövbe tövbe dedi bu ne biçim laf dedi. Vallahi yapmam dedi. Kocası dedi ki vallahi sen yaparsın Ayşe yine yapmaz. Çünkü peygamberin sevgisi ve peygamberin ailesine olan düşkünlük bu şekilde onların ne yapmışı dile getirmişti. Ve onlar gerçekten sevmiştiler. Enes bin Maliki dediği gibi vallahi biz buna sevindiğimiz kadar başka hiçbir şeye diyor sevinmedik. Ki Müslüm'ün hadisi bu. Aynı şekilde buna yakın bir hadisi de İmam Bukhari rivayet ediyor kardeşler. Evet devam ediyoruz Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri Başka bir hadiste Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh şunları söylüyor Abdullah İbni Mes'ud diyor ki Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Gelerek şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü Bir topluluğu sevmekle birlikte Onlar gibi ameller yapamayan kimse Hakkında ne dersin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kişi sevdiğiyle Beraberdir buyurdu yani bir kimse var ki bir toplumu seviyor. Hani bir önce söyledik ya, menteşebbebi qalmin fahu minhum. Bir toplumu seviyor ama onlar gibi ameller yapamıyor, imkanı yok. Yapmıyor değil, dikkat edin. Yapmaya güç yetiremiyor. Zavallı olanın canı köyde olduğu için pisliklerde atıyor ama imkanı yok. Zavallı kızın canı sosyetiye can atıyor. Kurban gitmiş televizyondaki 3.5 tane topu topu 200-300 tane kukla gibi oynatan ve bütün bir memleketi felakete sürüklemek için adeta birer mızraklı ya da birer zehirli ok gibi kullanılanlara kanıp onlar için can atıyor. Avrupalı için can atıyor. Yapamıyor ama imkanı yok. Sen onlarla berabersin diyor Resulullah. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir sözünü ifade ederken cennet de onunla birlikte olacağıdır diye bu anlamda öbürlerini de kastetmiştir diyor yani yapıyor seviyor ama onu yapamıyor imkanı yok sevdiğiyle beraberdir diyor yani bu anlamda umdetul kari özellikle bu şerhede bu şekilde düşüyor İşte Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisini seven kimsenin de kendisiyle beraber olacağını yapıyor bu şekilde açık bir şekilde ifade ediyor kardeşler peki peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmenin alametleri neler bunlar üçüncüsü kardeşler bu üçüncüsü birincisinde demiştik peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmenin hükmü nedir peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmenin hükmünün imanın olmazsa olmaz şartı olduğunu işledik ikincisi peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmenin semereleri nedir dedik onu bu şekilde işledik onun da beraber olmuş olmak demektir dedik yine üçüncüsü Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmenin alametleri nelerdir? Alametleri. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı sevmenin bir takım alametleri var. Bu ümmetin ilim ehli, onlardan razı olsun, bunu söz konusu etmişler ve işlemişlerdir. Mesela Kadı İyad ya da Kadı İyaz diye de Türkçemizde kullanılır. Şunları söyler. Peygamberi sevmiş olmanın alametleri onun sünnetine destek olmak, şeriatını koruyup kollamak, o hayattayken huzurunda bulunmayı ve uğrunda canını ve malını vermeyi temenni etmek de onu sevmekten ileri gelir. Evet peygamberi sevmenin alameti buymuş. Öyle kuru kuruya ben Allah'a ve Rasulü'nü seviyorum. Öyle kuru kuruya camilerde peygamber deyince eli böyle kalbe götürüp de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyip dışarı çıkınca peygamberi unutmak Allah'ın Rasulü'nü unu sevmiş olmak demek değildir. Peygamberi sevmiş olmak demek ona tabi olmuş olmak demektir. Onun Allah'tan getirdiğini kabullemek semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik deyip onun ne pahasına olursa olsun uygulamaya geçirmiş olmak demektir. Peygamberi sevmediğini sevmemek demektir. Ebu Zer el-Gıfari gibi Bilal-i Habeşi ile tartıştığı zaman Bilal-i Habeşi'nin zenci olmasına laf dokundurdu Ebu Zer. Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki Ya Ebu Zer Ey Ebu Zer inneke fike cahiliye sen içerisinde hala cahiliyeden ıkçılıktan ya da bazı şeylerden bir takım şeyleri barındıran bir kimsesin Ebu Zer bunu duyduğu zaman Bilal Habeşinin eşiğine yatacaktı Kapıyı çalacak eşiğe yatacaktı O siyah ayakların diyordu bu başımı ezmedikçe ben vallahi kalkmam diyordu Etme kardeşim kalk Etme kardeşim kalk olacak şey değil diyordu Hayır Basacaksın diyordu Ta ki peygamberin sevmediği bu haslet Benden uzaklaşsın diyordu Çünkü öyle sevmiştiler Öyle itaat etmiştiler Bugün ise maalesef En ufak nefsi takıntılarını bile Peygamberin sünnetine es geçemeyen Müslümanlar Onlar böyle sevdiler Onlar böyle sevdiler Bir gün Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer tartışmıştı Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer tartışmıştı Hazreti Ömer haklıydı Hazreti Ömer haklı ve Hazreti Ebu Bekir hemen arkasından demişti ki Hakkını elal et ey kardeşim Hazreti Ebu Bekir helallik istemişti Ama Hazreti Ömer kızgınlığından onun helalliğini kabul etmedi Ve Hazreti Ebu Bekir doğru Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına gidiyordu Onun yanına gidiyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'in böyle yürürken hızlı hızlı yürüdüğünü ve paçalarını da celabiye usulü uzun şeyler böyle paçalarını da yukarıya doğru kaldırdığını hissedince ve Vesselam kardeşiniz bir şeye kızmış dedi. Ve Hazreti Ebu Bekir geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sordu. Ma leke ya Ebu Bekir. Ne oldu sana ya Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah ben Ömer'le tartıştım ve haksızdım haksızlığımı kabul ettim özür de diledim ama Ömer özürümü almadı ben de sana geldim ve Hz. Ebu Bekir onun yanında duruyordu Hz. Ömer hemen yaptığına pişman olmuştu hemen Hazreti Ebu Bekir ayrıldıktan birkaç dakika sonra yaptığına pişman olmuş ve Hz. Ebu Bekir peşine dolanıyordu doğru evre gitti o da ondan tekrar helallik alacak helallik istediği zaman vermediğinden dolayı ondan bu sefer Ömer helallik alacak Sahabenin birbirine olan sevgisi. Ve Hazreti Ömer gidiyor ki Ebu Bekir Sıddık evinde yok. Doğru Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Oradadır. Onun oradan geldiğini görünce Hazreti Ömer geliyor. Hazreti Ebu radıyallahu anh baktı ki ki sahip bir rivayettir. Baktı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şakakları kızarmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızmış. Hz. Ebu Bekir peygamberin elinden tutuyor Ya Resulallah Vallahi ben haksızdım diyor Yani Ömer'e kızma Vallahi ben haksızdım Çünkü peygamberin kızması ne demek Peygamberin kızması ne demek O yüzden Hazreti Ebu Bekir titriyor Ya Resulallah ben haksızdım Ömer haklıydı Ben haksızdım Ömer haklıydı Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ömer gelince Hz. Ömer herhalde istedi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Hel entum tariku. Siz benim arkadaşımı bana bırakır mısınız? Allah beni hidayetle gönderdiği zaman siz beni yalanladınız o bana o bana iman etti. Siz beni dışladınız o bana destek verdi. Arkadaşımı bana bırakır mısınız dedi Resulullah ve bunu böyle tekrar ediyordu. Bunu böyle tekrar ediyordu. Ve Ravi diyor ki vallahi ondan sonra hiçbir kimse Ebu Bekir'e bir şey söylemez oldu çünkü Resulullah arkadaşımı bana bırakır mısınız dedi hiç kimse bu bekle bir şey söylemez oldu ondan sonra peygamberin sevgisi bir tarafa kızması bir tarafa hatırlayın Üsame bin Zeyd'i bir savaşta müşriklerden bir tanesini la ilahe illallah dediği halde öldürmüştü Resulullah aleyhissalatu vesselam hella şeqakte kalbe sen onun kalbini mi yardın ey Üsame o da ya Resulullah o benden korktuğu için la ilahe illallah diyor demişti Resulullah Tekrar ediyordu sen onun kalbini mi Yardın sen onun kalbini mi Yardın Hüsame diyordu ki vallahi o gün Keşke o gün Müslüman olsaydım diye düşündüm Peygamberin O Tabiri caizse o küçük fırçasını O kadar ağır alıyorlar ki Keşke o gün Müslüman olsam Diye içimden geçti diyor Çünkü onlar o şekilde sevmiştiler o yüzden Aleyhissalatu Aleyhisselatü Vesselam'ı Kadı İyaz'ın dediği gibi sevmek demek onun aynı zamanda sünnetine destek olmak, sünnetini desteklemek onun şeriatını koruyup kollamak ve o hayattayken onun huzurunda bulunmayı ve uğruna canını ve malını vermeyi temenni etmek onu sevmekten ileri gelir diyor Kadı İyaz Nevevi'nin şerhinde bu aktarılıyor. Yine İbni Hafız İbni Hacer diyor ki kardeşler sözü geçen sevginin belirtilerinden birisi de yani peygamberi olan sevginin belirtilerinden birisi de Kişiye şunun teklif edilmesidir. Bir kimseye şunu teklif edin. Eğer maksatlarından herhangi birisini elden kaçırmak yahut da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi eğer mümkün olsaydı görmekten mahrum edilmek arasında birisini seçmesi istenir de o da mümkün olduğu takdirde onu görmekten mahrum kalmayı maksatlarından herhangi birisinden mahrum kalmaktan daha ağır buluyorsa yani peygamber hayatta olsa ve deseler ki peygambere görmeye gidersen Peygamberi görmeye gittiğin için malına da el koyacağız. Mülküne de el koyacağız. İşinden de atacağız. Bugün Allah'ın sevdiğinden dolayı işe giderken namaz kılmayan Müslümanlar. Nasıl seviyorsunuz siz Allah'ınızı? Ki peygamberin sevgisiyle Allah'ın sevgisi kıyaslanamaz. Haşa kıyaslanamaz. Bütün peygamberlerin sevgisini üst üste koysanız. Bütün melekleri onların üzerine ekleseniz. Bütün yaratılmışları da üstüne ekleseniz Hiçbirisinin sevgisi Allah'ın Allah'ı sevmiş olmaya denk dahi olamaz Çünkü Elhamdülillah Hamd övgü ve yücelik Allah'adır Ve o yüzden Peygamberi diyor Hafız İbni Hacer Peygamberle karşı karşıya kalmak Maksatlarından yani hedeflerinden Birinden olmakla karşı karşıya gelse Ve o kişi de peygamberi görmeyi ona tercih etse maksadından vazgeçse işte o peygamberi seviyor demektir diyor eğer bunu yapamıyorsa peygamberi sevmiyordur diyor İbni Hacer bu diyor hiç şüphesiz ki varlık ve yokluğa münhasır bir şey değildir yani peygamberin varlığıyla yokluğu bunu be, e, ortaya koymaz peygamberin bedeni ya var ya yok bu problem değildir ha peygamberin şahsı ha peygamberin sünnetinin sana ulaşmış olması bunun bir benzeri onun sünnetine destek vermektir diyor İbni Hacer. Ve devam ediyor. Onun şeriatını koruyup kollamaktır. Ona muhalif olanların kökünü kazımak için aynı şekilde Peygamber olan sevgi adına bunu yapmış olmak şarttır diyor. Yoksa peygambere sevgiden bahsedilemez. Bunun kapsamına iyiliği emredip kötülükten alıkoymak da girer diyor İbni Hacer. Çünkü peygambere tabi olmak bunu gerektirir Fethül Bari'de 1. cildin 59. sayfasında İbni Hacer bu hadisin açıklarken bu şekilde bir şerh düşüyor kardeşler yine ilim ehlinden İmam aynı diyor ki Bukhari'ye aynı şekilde şerh yapmış olan alimlerden şunu bil ki diyor Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı sevmek ona itaat etmeyi istemek ve ona muhalefeti terk etmektir peygamberi sevmenin alameti işte budur diyor o yüzden ey Müslüman... ...gerçekten peygamberini seviyor musun... ...sevmiyor musun... ...İmam Ayni'nin dediği gibi... ...İslam alimlerinin bunun aleyhine bir görüş ortaya koyduklarını... ...düşünmek de mümkün değil... ...hangi elle tutulur İslam alimini getirirseniz... ...mutlak olarak bu açıklamayı ortaya koyacaktır... ...Rasulullah'ı sevmek diyor... ...ona itaat etmeyi istemek... ...itaat etmek... ...ve ona muhalefeti terk etmek demektir... ...bugün adama... ...peygamber böyle yapmış diyorsun... Adam iyi de ya bizim mezhepte Böyle geçiyor ama diyor Ya e peygamber böyle yapmış Diyorsun ya iyi de bizim babalarımızdan Biz böyle gördük diyor İyi de peygamber böyle yapmış diyorsun Ya şimdi senin dediğin gibi yaparsak Bu camide bizi namaz kıldırmazlar ki Diyor Ya e olur beyefendi başka Allah sana kimi peygamber seçti Allah sana kimi peygamber Seçti O yüzden İbni Abbas radiyallahu an Bir gün insanlara ne yapacaktı? Bir hadis söyleyecekti. Sahabe de iştihat eder ve onlar da iştihatlarını hata ederdiler. kaç taraftaki diyecekti ki iyi ama biz Ömer'den ve Ebu Bekir'den şöyle duyduk. i̇bn Abbas diyecek ki siz siz peygamber size şöyle dedi denildiği zaman Ebu Bekir ya da Ömer ya da falanca kişi böyle dedi derken başınıza gökten aşağı taş yağmamasından ya da taş yağmasından ya da yerin dibine geçirilmekten nasıl emin olabilirsiniz ey İbn Abbas sen kalk bugün bizim Yusuf Tavaslı'nın namaz hocasına bile peygamberin hadislerini kurban ediyorlar ne dersin emin ol, ilmi hallere peygamberin hadislerini kurban ediyorlar ne dersin Emran bin Hüseyin radıyallahu anh Emran bin Hüseyin bir insana hadis söyler Haya imandandır der Bukhari hadisidir Haya imandandır O kişi de der ki evet Haya iyilikten başka bir şey getirmez İmran bin Hüseyin adamın göğsüne Bir yumruk indirir Olduğu gibi yere serer Sana bir daha hadis söylemeyeceğim ben der Ben sana peygamberin sözü diyorum Sen kalkmış kendi sözünü ortaya koyuyorsun Halbuki adam peygamberin sözünün Zıttına bir şey de söylemedi Hele yani bir de tersine bir şey söylese Bir düşünsene bu sahabeyi Bugün peygamberin sünneti geldiği halde reddeden şu mealcileri bir düşününsene sahabeden bir tanesi size peygamber şöyle dedi denildiği zaman siz de kalkıp bize Kur'an yetti deseydiniz ne yapardılar size Allahu alem havada parçalardılar. Siz peygambere sevgiyi bilmiyorsunuz ki. O kadar Allah sev kalbinizden peygamberin sevgisini aldı ki sallallahu aleyhi ve sellem demeye bile çekinir oldunuz utanmazlar. Kitaplarını daha yazdınız kitaplarınızda dahi bir sefer demek vaciptir deyip ondan sonra utanmadan Muhammed Muhammed geçmeyi bile adeta bir meslek bildiniz. Siz mi peygamberi seviyorsunuz? Peygamberi sevmek bunu, Seven sevdiğinin adını hiç dilinden düşürür mü? O yüzden Emrah bin Hüseyin böyle diyecekti ve peygamberin açıklamasının olduğu yerde o sanki eksikmiş gibi ekstra bir açıklama yapmış olma gereğini bile reddedecekti. O yüzden İmam Ayni'nin dediği gibi peygamberi sevmek demek ona itaat etmek demektir ve ona itaat etmeyi arzulamak demektir ona muhalefeti terk etmektir ve diyor esasın esasen as olarak da zaten bu İslam'ın farzlarındandır ki 1. Cilt 144. sayfasında bunu aktarıyor yani hadis şerhinde ilim adamlarının sözünü ettikleri hususlardan kardeşler ne yapıyoruz şu sonuca bak, bak, varıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmiş olmanın alametleri arasında bir, onu görmeyi, onun sohbetinde bulunmayı çokça arzu etmek. Yani yukarıdaki rivayetlerden geldiği şekilde. Ve bunlardan mahrum olmayı, dünya hayatında bunların dışında her ne olursa olsun, herhangi bir şeyi kaybetmekten daha ağır bir musibet görmek. Peygamberi sevmek demek bu demek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman Medine ne oldu? Medine ne oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman Medine adeta neredeyse Sel Gölü'ne dönecek. Ömer dört dönüyor. O güçlü, kuvvetli, oturaklı o Ömer dört dönüyor. Kim Muhammed öldü derse kafasını uçururum diyor. Kim Muhammed öldü derse kafasını uçururum. Hazreti Ali'ye haber ulaştı. Hazreti Ali olduğu yere dizlerinin bağı çözüldü olduğu yere düştü. Başka bir tanesi ya Rabbi Muhammed'in olmadığı bir dünyada şu gözüme başka bir şey gösterme beni kör et diye dua etti. Medine aldı başını gitti defnettiler. Defnettikten sonra Bilal-ı Habeşi ezana kalktı. Peygamberin yanında olmuş olmak. Peygamberin yanında olmuş olmak gibi bir şansımız yok mu? Onla beraber olmuş olan ebedi olduğu gibi ebedi olarak mükemmel ebedi bir hayat ile mümkün olması söz konusu kıyamette dünyadaki şöyle ya da böyle geçti peki korkmaz mısınız ey müslümanlar yarın peygamberin sünnetini işlemediğiniz zaman havzın başında peygamber aleyhisselatü vesselam ya Rabbi bunlar benim ümmetim ümmetim dediği zaman bu karın hadisinde geçtiği gibi tirmizide de geçer bunun üzerine peygamberin yanından çekilip çekilip alınırlar ve Peygamber'e denir ki sen bilmiyorsun ey Muhammed Bundan son, bunlar senden sonra dine neler neler soktular. Ne dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam o zaman uzak olsunlar. Uzak olsunlar benden. Benim Allah'tan getirdim din yetmedi mi dercesi Resulullah kınayacak korkmuyor musunuz? Ve Bilal-i Habeşi ezana başladı. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah dedi Eşhedü enne Muhammed Dedi kaldı Gitmiyor Arkası gelmiyor Mescit hüngür hüngür insanlar ağlıyorlar Hüngür hüngür Bilal arkasını getiremiyor Eşhedü enne Muhammed Tıkanıp kalıyor Bilal Arkası gelmiyor bilal Habeşi'den başka bir sahabe orada neyse ad, e, ezanı tamamladılar. Kamet geldi. Önceden öyle yapardılar. Hemen kamet gelince Bilal-ı Habeşi Peygamber aleyhissalatu vesselamın odasına doğru yönelirdi. Resulullah sünneti evinde kılardı. Odasına yönelirdi. Kad kametissalah ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü kamet geldi. Farza geldi diye çağırırdı da bu sefer kime çağıracak? Herkesin gözü Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Hücre-i Saadetinde İnsanlar Ağlıyorlar bilal Habeşi Bir daha ezan okuyabildi mi? Okuyamadı Medine'yi terk etti Ben bu topraklarda peygamberi gördüm O yokken bu topraklar Bana çekilmez geliyor diye Medine'yi terk etti Aradan 10 yıllar geçti 10 yıl geçti bilal Habeşi Bir gün Medine'ye yolu düştü Medine'ye yolu düşünce Sahabe teklif ederdi ezan okumayı Kabul etmezdi yapamazdı Peygamberin torunlarını gönderdiler Hz. Hasan ile Hz. Hüseyini e. Dediler ki Bilal sizi kırmaz Siz peygamberin torunusunuz Gidin siz isteyin Deyin ki ey Bilal Bize ezanı kur musun? Ezanını özledik Aradan 10 yıl geçmiş Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin gidince Bilal Habeş'i kıramadı O dedi peygamberin Dillerini dudağıyla öptüğü bu gençlere ben nasıl kırarım dedi Ezana başladı aynı şekilde Eşhedü enne Muhammeden Dedi tıkandı kaldı Bilal Habeş Böyle sevmiştiler O yüzden onunla beraber olmuş olmak Onlar için en büyük hazineydi Nasıl sevmesinler ki Nasıl sevilmeyecek bir insan ki Zeyd bin Harise Daha peygamber peygamber bile olmamış Peygamber Efendimiz Peygamber dahi olmamış Zeyd bin Harise köleleştirilmiş bir insan Mekkiye getirildi. Hazreti Hatice radıyallahu anh anha'nın hediyesi, kendisine hediye edilmişti Zeyd. Amcası tarafından. Ya daisinin oğlu tarafından. Şu anda tam hatırlamıyorum. Zeyd, Şam tarafında köleleştirilmiş ve Hazreti Hatice'nin akrabası onu satın almış. Hazreti Hatice'ye hediye etmişti. Hazreti Hatice Resulullah aleyhissalatü vesselam ile evlenince Zeyd'i o da Resulullah'a hediye etmişti. Ve o kadar zaman geçti Zeyd'in babası Arap Yarımadası'nda Aramadık taramadık yeri bırakmadılar Aradılar aradılar aradılar Ve Zeyd'i buldular Mekke'de Duydular ki Mekke'de Muhammed'in Muhammed diye birisinin yanında Yanlarına altınlarını aldı geldiler Ne kadar mal toplayabilirlerse Hepsini aldı geldiler Daha Resulullah peygamber bile değil Ve peygamber aleyhissalatü vesselamın Kapısını çaldılar Resulullah aleyhissalatü vesselam çıkınca Ey Muhammed duyduk ki bizim oğlumuz senin yanındaymış Zeyd bin Harise'nin babası Harise ile amcası gelmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet benim yanımda buyurdu. Biz dediler sana ne istersen vereceğiz. O bizim oğlumuz. Onu almaya geldik. Satın almaya geldik. Onu arıyoruz ne zamandır. Ne istersen vereceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Zeyd içeride çağırayım. Eğer Zeyd siz de gelmek isterse alın gidin. Hiçbir şey istemiyorum. Ama eğer Zeyd benimle kalmak isterse Kimse benden alamaz dedi Kabul mu? Kabul dediler Zeyd bin Halisi dışarı çıkar çıkmaz Amcası ve babasının boğazına yapıştığı gibi Onlarla sarıldı kucaklaştı Neye geldiğini seni bulduk diye e, Söyleyince Seni satın almaya geldik deyince Resulullah dedi ki Ey Zeyd bak bu da baban Bunlar seni almak istiyorlar Eğer onlarla gitmek istiyorsan hürsün Haydi buyur git Ama eğer benimle kalmak istiyorsan Kapım sana açıktır dedi şu sevgiye bir bakın ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih etti Amcası ve babasına dedi ki Ben sizle gelmiyorum Ben Muhammed'i terk etmem dedi Ben onunla kalmak istiyorum Amcası ve babası şaşırdılar Subhanallah Bu ne biçim bir sevgi Bu ne biçim bir sevgi Ondan sonra zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin bir tepesine çıkacak Ve Zeyd'i evlatlık olarak aldığını ifade edecekti ve o zamanki cahiliye Araplarında adet olarak da bu vardı. Evlatlık edindikten sonra evlatlık edindiği kişi evlatlık kendisini evlatlık alan kimsenin resmen çocuğu olurdu. Malını da alırdı, mülkünü de alırdı, haramı helal olurdu, haramı haram her şeyi adeta çocuğu gibi olurdu. O yüzden Allah-u Teala ta bir daha ayet indirip bunu silinceye kadar... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adıyla çağrıldı. Zeyd bin Muhammed deniyordu. Muhammed'in oğlu Zeyd deniyordu. Ama ne zaman Allah o ayet indirdi? Onları udu'uhum, onları babalarının isimleriyle çağırın dedi. Ondan sonra tekrar Zeyd bin Harise olarak çağrıldı. Böyle sevmiştiler. İşte sevginin alametlerinden biri bu. İkincisi dedik, onun uğrunda canı ve malı feda etmek için hazırlıklı olmak. Onun için can ve malı feda etmiş olmak. Üçüncüsü, onun emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak. Dördüncüsü onun sünnetini korumak için Şeriatı koruyup korumak için Seferber olmak O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyecekti Bede el islamu gariben Vese yaudu gariben İslam garip olarak başladı Ve garip olarak bitecek Tuba müjdeler olsun Kime? Lilğurabe gariplere Dediler ki menhum ya Resulallah O garipler kimlerdir? Rivayetin bir, bir tarafında Resulullah şöyle buyuracak O garipler benim sünnetim ortadan kaldırıldıktan sonra Benim sünnetimi İhya ederken insanlar tarafından Dışlananlardır Galip olmak istemez misiniz?